Allahümme salli ve sellim ve bârik abdike ve rasûlike Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugün 25 Aralık 2009 Cuma. İman serisi derslerimizin 13. dersi. Tevfik Allah Azze ve Celle'de. Şimdi buraya kadar 12 ders anlattık. 12 ders yaptık. Bu 12 derste belirtmek istediğimiz fırkaların görüşlerini zikrettik. Şimdi bütün bu kavilleri sunduktan sonra ve hangisinin hak olduğunu belirttikten sonra Selefin, ehli Sünnet'in tafsilli geniş bir şekilde delillerine geçmeden önce birçok usul zikredeceğiz. İnşallah. Çünkü ancak zikrettiğimiz bu usuller fıkıh edildikten sonra Selefin bu konudaki görüşünün hakikati anlaşılabilir. Ve selefe karşı yöneltilen birçok işgal ancak bu usuller fıkh edildikten sonra izah edilebilir ahi. Maalesef Eylül Sünnet kardeşler bu usulleri bilmedikleri için, fıkh edemedikleri için, fıkh etmedikleri için, bu usuller hiç anlatılmadığı için birçok işgallerle baş başa kalıyorlar imanla alakalı. Hatta öyle ki birçok mevzuyu bazen yanlış, bazen eksik, bazen hiç anlamıyorlar. İçinde bulundukları bir sürü çıkar var ama maalesef farkında değiller. Nasıl ki her zaman derslerde söylediğimiz gibi özellikle Türkiye'de insanlar ilmi alimler, alimlerden, selifin fehminden, alimlerin kitaplarından vesaire almadıkları için kafalarına göre nasları anlayıp bildiklerini zannettikleri için selef'in bu nasları nasıl anladıklarına nasıl tefsir ettiklerine dönmedikleri için isim sıfatlarda onlarca mesele yanlış anladıkları gibi hatta uluhiyette dahi birçok mevzuyu yanlış anladıkları gibi imandaki birçok mevzuyu da yanlış anlıyorlar veya eksik anlıyorlar veya hiç bilmiyorlar veya fıkh edemiyorlar o yüzden ahi bu derste yani özellikle bu 13. derste bu usuller üzerinde duracağız. Ve önümüzdeki dersten itibaren inşallah yani 14. ve ondan sonraki dersten itibaren Selefin tavsilli olarak iman hakkındaki delillerine geçeceğiz. Hı hı. Dikkat etmişsen bugünkü derse kadar 13 ders yani bugünkü dersle beraber 13 ders olacak. Hiç yani doğru düzgün mesela Selefin tavsilli delillerinden imanla alakalı bahsetmedik. Hep asıl temele dayandık hep asıldan usullerden kaidelerden bahsettik. Çünkü her zaman söylüyoruz. Usul olmadan deliller fık edilemez. Karıştırılır, yanlış anla yanlış anla anlaşılır bu deliller. Eksik anlaşılır vesaire. O yüzden özellikle bu derste bu usuller üzerinde duracağız. Önümüzdeki dersten itibaren ise selefin bu konu hakkındaki iman konusu hakkındaki delillerine geçeceğiz inşallah. Bu usuller, bu usuller, bu ders şu ana kadar yaptığımız ve bundan sonra inşallah yapacağımız iman derslerinin ahi anahtar dersi bu ders. Tamam Anahtar dersi. Bunlar fık edilmeden iman meseleleri ilmi olarak hiçbir zaman anlaşılmayacaktır. Özellikle bu dersle alakalı. Bugüne kadar maalesef zaten anlaşılmadı da. Ya ahi eğer bu dersi fıkh etmezsen iyice dinleyip sonra üzerinde iyice durup düşünmezsen, anlamazsan bundan sonra artık yani ders yapmamıza bile gerek kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar önemli. Çünkü anlayamayacaksındır veya fıkh edemeyeceksindir veya birçok şeyi eksik anlayacaksındır. Ben de derim ki o zaman yani ahi buraya kadar yeter. Yani eğer bu anlaşılmamışsa buraya kadar yeter. Bundan sonrası zaten fıkh edilmeyecektir. Bundan öncesi de tam oturmamış olacaktır. O yüzden İnşallah bu dersteki usulleri fık et tamam mı? Yani bundan sonraki dersler üzerine bina etme açısından ben anlatırken anlamadığın yeri sor inşallah tamam. En son yani bu dersin sonu için kastetmiyorum iman bütün ders bütün iman dersleri bittikten sonra veya bit bitmeden ön, birkaç ders önce de olabilir. <gülüyor> İmtihan yapacağım inşallah tamam mı? İmanla alakalı. Şimdi bismillah. Birinci usulümüz Birinci usulümüz şu İman ismi Kitap ve sünnette Mutlak olarak Bak dikkat et. İman lafzı, iman ismi Kur'an ve sünnette Mutlak olarak Yani ne? Yani tek başına veya mukayyet olarak kullanılır. İman ismi kitap ve sünnette ya tek başına yani buna mutlak diyoruz ya buna ya mutlak olarak ya da mukayyet olarak gelir Kur'an ve sünnette kullanılır tamam. Mutlak olarak kullanıldığı yani mutlak olarak geldiği zaman tek başına geldiği zaman <gülüyor> ha <heh? gülüyor> tamam bak sen. bak dediğim gibi Mutlak olarak kullanıldığı zaman Mutlak olarak geldiği zaman Allah ve Resulünün sevdiği Sözlü Zahiri Ve batini bütün ameller imanın müsemmasına dahil olur Yani iman hepsini kapsar Anladın mı? Bu mutlak olarak geldiğinde Yani tek başına Kur'an'da veya sünnette bir nas görürsen On hasta tek iman tek başına mutlak olarak zikredildiği zaman bu Allah ve Resulünün sevdiği sözlü olsun, zahir olsun, batın olsun bütün ameller on hasta gelen imanın müsemmasına ne olur? olur? dahil olur. Yani iman bütün o amelleri zahir olsun, kalbi olsun, sözlü olsun bütün amelleri ne yapar? İçine alır, kapsar. Tamam mı? Mesela buna örnek ne işte sahih Müslim'deki mesela Ebu Hureyra hadisi. Nebi Süleyman ne buyuruyor diyor ki el imanı bide onu vesib şube ne şu obe. İman 60 küsur veya ne? 70 küsur şubedir abedir. Hm? A la fa alahe kaulu la ilaha illallah u adnahe iman Bunun en üstüne la illallah sözü ve en aşağısı yoldan eziyet verecek şeyleri ne yapmak, izale etmek, kaldırmak. Wal-haya uşbu bütün iman. Hayat da imandan nedir? Bir şubedir. Bak şimdi burada iman tek başına zikredildi mi mutlak olarak? Zikredildi değil mi? Ne girdi bunun içine? Bütün İslam'ın İslam'ın hayırla alakalı dinin hayırla alakalı bütün düzleri bütün parçaları, bütün ameller bunun içine girdi. Doğru değil mi? Hı. Çünkü neden İslam'ın İslam 70 küsür şey, iman yetmiş küsür şubedir dedi. En üstünü la ilahe illallah. En altını Eziyet verecek şeyleri kaldırmak. En altına bir sınır tayin etti. En üstüne ne? Bir sınır tayin etti. O zaman iman bütün ne yaptı? Bunların arasındaki he? bütün amelleri de ne yapmış oldu? Hı. O zaman İman mutlak olarak zikredildiği zaman tamam eşittir din. İman eşittir dinin hepsi yani. Tamam. İşte bu mutlak geldiği hali böyle. Ne dedik biz? Ya mutlak ya da mukayyet. Doğru mu? Mutlağı anlattık. Şimdi önemli olan burayı yakalamak. Dedik ki ya da mukayyet olarak gelir iman. Eğer mukayyet olarak gelirse ahi ne demek bu? Eğer mukayyet olarak gelirse bu mukayyet olarak gelmesinin çeşitli halleri vardır. Çeşitli hallerde gelir. Yani iki şekilde mukayyet gelebilir. İki şekilde mukayyet olarak gelebilir. Bazen İslam ismiyle beraber gelir. Yani İslam ismiyle beraber gelir. Tek başına gelmez. Şimdi mutlak olarak gelmesi neydi? Tek başına gelmesi. Mukayyet olarak gelmesi tek başına gelmesi değil. Yani ne iki hali var mukayyet olarak gelmesin. Ya İslam'la beraber gelmeyle mukayyet gelir. Yani İslam'la beraber zikredilmeyle beraber mukayyet gelir. Ya da salih amel ile birlikte mukayyet gelir. Anladın? Yani bir nas görürsün iman var. Aynı nas'ta İslam'dan da bahsediyor. Veya bir nas görürsün İman var. Aynı nasda yanında salih emel ediliyor. İşte bu mukayyet hali. İki hal. Tamam. Mesela örnek mesela İslam'la mukayyet hali gelmesi mesela Cibril hadisi. Doğru değil mi? Cibril ne sordu? İman nedir? Sonra İslam nedir? Doğru değil mi? Aynen. Ve yine Allah Subhanahu ve Teala mesela buyurduğu gibi mesela: "Kâletil Arabu âmennâ kul lem tu'minû velâkin kûlû eslemnâ." Bedeviler, Araplar ne dedi? İman ettik dediler. Allah Subhanahu ve Teala ne buyurdu? "Kuldaki lem tu'minû. İman etmediniz. Velâkin kûlû eslemnâ." İslam olduk diyiniz. Bak burada da iman zikredildi. Mukayyet olarak aynı nasda ne zikredildi? İslam zikredildi. Doğru mu? Bazen de ne dedik işte hani dedik ya mukayyetliğin iki hali var. İkinci hali de dedik ki salih amelle birlikte gelmesi. Mesela bu Kur'an'da çoktur. Allah subhanehu ve teala mesela buyur amenu ve lehum İman edip salih amel işleyenler, işleyenlerin konakları Firdevs cennetleridir der Allah. Bak ne yaptı? salih? İman ve yanında neyi zikretti? Salih amel. Tamam. Şimdi mukayyetliğin ne olduğunu anladık. Ve hangi hallerde mukayyet gelir onu da anladık doğru mu? Doğru. Kısaca toparlayın. mukayyet mi abi? Şimdi şöyle. Dedi ki iman mutlak olarak gelir. Şimdi mutlaktan kastımız önce yakalayalım. Mutlaktan kastımız iman tek başına mutlak olarak zikredildi. Anladım. Tamam. Bu mutlak hali. Mukayyetten kastımız şu. Kastımız var mukayetten. Mukayetten kastımız bu şu. Tek başına değil de iki halden bir hal üzere gelir mutlaka. Bu ikisi isminin arasında bir fark var mı? O... Yok. Diyarız ki ikisi de Mukayyet ama bazen İslam'la beraber Mukayyet gelir. İslam'la beraber zikredilir. Bazen de ne? Salih Amel'le beraber zikredilir. Aynen. Salih Amel'le beraber zikredilmesi hali vardır. Bir de İslam'la beraber zikredilmesi hali vardır. İkisine de ne yaptık? Örnek verdik kuran sünnetten Sünnet'te. Doğru mu? Evet. Şimdi burayı dinleyinşallah. Bak. İşte böyle mukayyet halde geldiği zaman iman yani ya salih amelle ya da İslam önemli değil. Önemli olan mukayyet halde geldiği zaman bu iman lafzı ittifakla imanla ne kastedilir? Kalptekiler kastedilir. Bak mutlakta ne dedik? Mutlak zikredildiği zaman kalptekiler mi kastedilir? Yoksa azalarla ameller mi kastedilir? Hangisi kastedilir? Hepsi. hepsi. Bütün dinin hepsi. Doğru mu? Hep. Heh. Bu mutlak olarak zikredildiği zaman. Bütün dinin hepsi. Çünkü mesela işte üstündeki hadis gibi iman mutlak olarak gelmiş tek başına. En üstü la ilahe illallah. Bak sözlü amel. La ilahe illallah sözü söylemek. En altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Bak bu azalarla amel haya imandan şubedir diyor. Bak bu kalbi amel. Yani dinin bütün hepsini ne? iman kapsamıştır. Yani iman eşittir din mukayyet olarak geldi. Ancak şey mutlak olarak geldiği zaman. Ancak mukayyet halde geldiği zaman. Yani imanla beraber İslam veya imanla beraber salih amel zikredildiği zaman imanla kalptekiler kastedilir. İslam ile de zahiri ameller kastedilir. Ve yine iman edenler ve salih ameller şeklinde geldiği zaman iman kalbi amelleri, he? salih ameller ise ney? Zahiri amelleri, İslam ise zahiri amelleri ne yapar? Kapsar. Mesela delil Cibril hadisi. Doğru değil mi? Mesela delil. Şimdi Cibril hadisinde iman mutlak mı geldi, mukayyet mi geldi? Şey, Mu mukayyet geldi. İslam'a geldi. He, mukayyet olarak geldi değil mi? Evet. He. Neden? Çünkü sadece iman zikredilmedi. Ne yanında zikredildi? İslam. Bak Nebis-i Sallallahu imanı nasıl anlattı? Allah'a inanmak, pe Peygamber'e inanmak değil mi? Melek'lere inanmak, Resul'e inanmak doğru değil mi? Kitaplara inanmak, Ahiret gününe inanmak doğru değil mi? Evet. Ne imanı neyle tefsir etti Nebi i Sallallahu? Nebis-i Kalbi amellerle. İslam nedir sordu Cibril. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neyle tefsir etti? Zahir amellerle, azalarla amellerle. Doğru mu? Yok. Neden? Çünkü imanla İslam beraber zikredildi. Yani iman on hasta, o hadiste mukayyed olarak geldi. Ama gel gör ki başka hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözlü amelleri de, azalarla ameli de, kalbi ameli de imanla tefsir etti. Mesela işte okuduğumuz iman 70 küsür şubedir en üstü, La ilahe illallahı söylemek bak la ilahe illallah sözünü söylemek dille amel en altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak haya kalbi amel imandan şubedir görüyor musun iman tek başına zikredildi hepsini aldı ama Cibril hadisine bakıyoruz farklı nasıl oluyor Cibril hadisine baktığımızda imanı tefsir ederken sadece kalbi amellerden bahsediyor İmandan bahsederken, İslam İslam'da ise ne? Zahir amelleri kastediyor. Neden? İşte az önce belirttiğimiz gibi. Eğer mukayyed olarak gelirse ne? İman kalbi amelleri kapsar. İslam azalarla ameli kapsar. Yine aynı şekilde Kur'an veya sünnette bir nas gördüğümüz zaman. Mesela iman edip salih amel işleyenler şeklinde. İman burada neyi kapsar? Kalbi amelleri. İman kalbi amelleri kapsar. Salih ameller Neyi kapsar? Zahir amelleri kapsar. Tamam? Buraya kadar bir sorun var mı? Yok. Hı. İşte burası zaten ileride tavsilli geniş bir şekilde gelecek inşallah. Tamam? Ancak haki, dediğim gibi özellikle buradaki bizim maksadımız imanın kitap ve sünnetteki vurudiyetin hakikatini bilmek. Bizim Bunun burada bu. Arabcası mı? Bunu da yok bunu öyle öyle arapça özel e, bir kalıp yok. Şöyle bir kalıp var. İf tarakçtı mı? İf tarakçtı mı? Şey tarakçtı mı? İf tarakçtı ve İf tarakçtı mı? İf yani mı? zaman tarakçtı mı? İf tarakçtı mı? İf tarakçtı mı? İf tarakçtı mı? Toplandıkları zaman ayrılırlar, ayrıldıkları zaman toplanırlar. Ne demek bu? Toplandıkları zaman ayrılırlar. Yani imanla İslam toplandığı zaman ayrılırlar. Ne olarak ayrılırlar? Mana olarak, delalet ettiği şeyler olarak ayrılırlar. Mesela Cibril hadisi. İmanla İslam toplandı mı bu nasda? Toplandı. Mana olarak Nebis Aleyhisselam ayrı ayrı anlattı mı? Anlattı. He. O zaman imanla İslam toplandığı zaman ne yapar? Ayrılırlar. Ama ayrıldığı zaman ne yaparlar akı? Toplanırlar. Doğru mu? Hı. Mesela işte Müslüm'deki hadis gibi. Bak iman tek başına zikredilmiş ayrı olarak İslam'dan ama İslam'ı içermiş. Doğru mu? Hı. Şimdi iman 70 kişinin şubedir dediğinde bunun içinde namaz yok mu? Hı. Oruç yok mu? İslam'ın şartları yok mu? Var. Neden? Çünkü en üstünü la ilahe illallah en altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Bütün dinin hepsi bunların arasında. Mesela Allah Kur'an'da dediği zaman ee, inne islam. Allah indinde din İslam'dır dediği zaman bunun içinde iman yok mu? Ee, yani i̇slam eşittir burada iman değil mi? Bak ayrıldı iman. İslam, i̇slam imandan ayrıldı bu nasda. Yani tek başına geldi İslam. Neyi kapsadı? İmanı kapsadı. O zaman imanla İslam birleştikleri zaman bir nasda ayrılırlar. Ayrı ayrı zikredildikleri zaman İslam imanı kapsar, iman İslamı kapsar. Yani birbirlerini içerirler. Tamam. Heh. Ancak demin de söylediğim gibi bizim buradaki maksadımız yani imanın Kur'an'da, sünnette vurudiyetinin nasıllığını, diyetinin hakikatini bilmek hakkı. Tamam. Dediğimiz gibi eğer mutlak olarak gelirse kitap, sünnet, sahabe, hatta sahabe ve selef eserlerinin hepsinin delalet ettiği şudur ki bu iman ismi amelide ne yapar? İçerir. Açık bir şekilde amelin imana dahil olduğunu gösterir. Tamam. Bundan dolayı şimdi mesela Allah subhanahu ve teala ne buyuruyor akhi? bak dikkat et. İnnemel mu'minûne lezîne izâ zukirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tulyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmâne ve alâ rabbihim yetevekkelûn el-lezîne yuqîmûne s-salâte ve mimmâ râzıknâhum yunfikûn ulaike humul mu'minûne hakkâ lehum... Lahum derajatun ayn derabbihim ve mafkiyatun variz kunkerim. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman ne yapar? Kalpleri ürperir ve kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların ne yapar? İmanlarını arttırır ve onlar ne yaparlar? Rablerine tevekkül ederler. He? Dikkat, et, müminler şunlardır diyor bak. İzzu kirallahu ve buhum. Kalpleri ne yapar? Ülfer kalbin ürpermesi. Hangi amellerden? Kalbi amellerden, değil mi? Ve iza tuliyat aleyhim ayatuhu zadet hum imana. Ona ayetleri okunduğu zaman bu onların imanını arttırır. Ve ala rabbihim yetevekkelun. Rablerine ne yaparlar bunlar? Tevekkül ederler. Tevekkül hangi amel? Kalbi amel, değil mi? Kalp amelleri. Onlar ki bak devam ediyor Allah. Onlar ki yani kim müminler? Yuqimuna salate. Namazı ikamet ederler. Hangi amel? Zahir amel. Ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. Hangi amel? Zahiri mali amel. Ula sonra ne diyor? Dikkat et sonunda. Ulaike humul mu'minuna Hakka İşte gerçek mü'minler nedir? Onlardır. Görüyor musun? Lehum derecatun inda rabbihim. Onların Rableri katında dereceleri vardır. Bak derece derecedirler. Görüyor musun? Inda Rabbim ve mağfiretun. Ve onlara bir mağfiret vardır. Rablerinden. Ve kerim. Kerim bir rızık vardır. Görüyor musun? Nasıl iman Tek başına zikredildi. Bütün hepsini içerdi. He? Evet. O zaman bu birinci aslımız. Yakaldık değil mi bunu? Evet. Şimdi ikinci aslımız. Şimdi bu ikinci asla çok dikkat etmen lazım. Bak karışık gelebilir. Karışık gelirse kafanı şişirir zaten ama. Yani. Yo he, tamam inşallah. Eğer karışık gelirse sor. Sorun değil ama... Ee, bu özellikle bu ikinci aslı çok önemli. Bu ikinci aslı mutlaka yakalaman lazım. Mutlaka çünkü sen bunun ileride ileriki derslerde bunun semeresini göreceğin. Maalesef birçok işgal özellikle bu ikinci aslın fık edilmemesinden dolayı kaynaklanıyor. Bak şimdi herhangi bir isim iman olarak düşünme önemli değil. Genel olarak bak yani Kur'an ve sünnetteki herhangi bir isim Kafir olur, fasık olur, münafık olur, mümin olur. Herhangi bir isim. İyi olur, kötü olur, yakışıklı olur, güzel olur, çirkin olur. Herhangi bir isim. Tamam. Sen buna genel mantık olarak bak. Herhangi bir isim. Bu ismin kendisiyle alakalı hükümler. Yani bu isim, bu ismin kendisiyle alakalı hükümlere göre ispat veya nef olur. Yani herhangi bir isim düşün. Bu ismin kendisiyle alakalı hüküm, yani bu isim, Kendisiyle alakalı hükümlere göre ispat veya olunur. Bu Arap dilinde ve diğer dillerde maruf olan bilinen bir şey. Ne demek bu ahi? Eğer bir isim mesela bir durumda yani herhangi bir halde herhangi bir durumda ispat ediliyorsa birileri için. Yani ben sana mesela bir isim ispat ediyorum. Diyorum ki e, Abdullah yakışıklıdır. Bak şimdi ne yaptım? Yakışıklılığı bir bu yakışıklık ismini ne yaptım? Sana ispat ettim. Veya dedim ki, Abdullah yakışıklı değildir. Ne yaptım? Bak yakışıklılık ismini senden nefyettim. Şimdi aynı bu şekilde düşün, böyle herhangi bir isim. Bu ismin kendisiyle alakalı Kur'an ve sünnette diyelim hükümler var. Kendisiyle alakalı hükümlere göre işte bu ismi ya verirsin, ispat edersin ya da nefret edersin. Yani bu duruma göre değişir. Bu Arap dilinde maruftur. Yani aynı kişiden ahi, aynı kişiden... Bazen o isim ispat da olunur bir halde ve aynı kişiden o isim bazen nefi de olunabilir. Bak şimdi bu sana zahiri tuhaf geliyor değil mi? Düşün ki bir sıfat bir özellik bazen sana ispat ediyorum ben bazen de onu senden kaldırıyorum. Bu ikisi de mümkün Kur'an ve sünnette. Ama neden? Çeliş çelişkiden dolayı mı? Değil. Neden dolayı? O anki konumuna göre, o anki senin konumundan. O anki siyaktan, o anki mevzudan, o anki halden, o anki durumdan dolayı bu böyle. Tamam mı? bu duruma göre değer kazanır. Bunu şimdi birazdan daha anlayacağız inşallah. Ancak genel mantığı yakaladın mı? Hı hı. Ve bu Arap diline de Arap dilinde de maruf bir şeydir. Bazen bir isim bir insana nef yolunur. Bir bir sıyakta. Aynı isim başka siyakta, başka ortamda, başka durumda senden nef yolunabilir. Bu dilde maruf bir şey. Sadece bu Arap dilinde değil. Bu diğer dillerde de bütün dünyadaki dillerde de bu mahruf çünkü bu e, insanlığın örfüdür. Yani herhangi bir ülkenin şer din, dininin veya adetin örfü değil. Bütün insanlığın örfüdür. Anlatabiliyor muyum? Bazen senden nef yolunur, bazen senden ispat olunabilir duruma göre aynı kişi aynı isim aynı kişiden. Tamam? Şimdi bunu birazdan daha iyi anlayacağız inşallah. O yüzden diyoruz ki eğer bir isim bir durumda ispat ediliyorsa tamam ispat edilirse her durumda da her halde de ispat edilecek diye bir şart söz konusu değil. Demin söylediğimiz gibi. Yani ispat edilmesi gerekmez her durumda. Yani ben sana bir şey, bir isim, bir sıfat, bir kişiye, bir şahsa, bir topluluğa nispet ediliyorsa ispat ediliyorsa illa her yerde de ispat edilecek diye bir şartiyet söz konusu değil. Tamam mı? İspat edilmesi gerekmez. Aynı şekilde nefi de böyle. İlla nef yolunuyorsa bir topluluktan illa her halde, her ortamda, her durumda da nef yolunması ne? gerekmez. Çünkü duruma göre bu değişiklik kazanabilir. Mesela buna, buna misal nedir? mesela? Bak şimdi münafıklar. Bu aslı çok iyi yakalaman lazım. Bu aslı yakalamazsan nürciyelerin birçok Şüphelerinin altından kalkamazsın. Haricilerin birçok şüphelerinin altından kalkamazsın. Birçok ayeti, hadisi, nası yanlış anlarsın. Anlayamazsın, fehm edemezsin. Anlatabiliyor muyum? Bunu çok iyi yakalamam lazım. Şimdi buna ne dedik? Misal kim? Mesela münafıklar. Çok misal var ama özellikle mesela münafıklar. Kur'an bazen münafıkları müminlere dahil eder. Ahi. Görürsün bunu Kur'an'da. Yani müminlerle beraber dahil eder. Kastım o. Müminlerin arasında zikreder. Bazen de onlar müminlerden değildir. Onlardan değildir der Kur'an. Ancak ispat demin de söylediğimiz gibi yani ispat edildiği durum ile nef durum aynı durum değildir. Ahi. Sebepleri var. Duruma göredir o. Her durumdaki kasıt diğer durumdakinden farklıdır. Anladın mı burayı? Şimdi mesela Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Ahzab suresinde "Kad ya'lemullahu'l mu'awwiqina minkum." Bak, münafıklar hakkındadır bu, tamam Bak Allah ne buyuruyor? "Kad ya'lemullahu'l mu'awwiqina minkum vel qa'ilina li'ihwanikum halumma ileyna." Halumma ileyna. İçinizden engelleyenleri yani savaş savaşa engelleyenleri ve kardeşlerine bak şimdi dikkat et bak. İçinizden engelleyenleri ve kardeşlerine yanımıza gelin diyenleri Allah elbette bilir. Ve la yetunel bes ve illa Zaten bunlar pek az pek az savaşırlar diyor Allah. Eşihhaten <gülüyor> aleykum. Onlar gelseler bile Savaşa gelseler bile size karşı cimrilik ederek gelirler. Fe iza jaa'al khaufu ra'aytuhum yanzuruna ileyk taduru a'yunuhum kellezi yughsha aleyhi minel Korku geldiğinde ölümden üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş halde sana baktıklarını görürsün. Fe iza dhahaba'l o korku <gülüyor> gidince de selaku kum bi'elsinatin hidadin eşihhatan al hayr. Hayra karşı oldukça düşkün kimseler olarak keskin dillerle sizi incitirler. Ula'ike lem yu'minu. Onlar iman etmemişlerdir. Fe Allahu a'malihum. Bu yüzden Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Bu Allah'a nedir? Çok kolaydır. Bak şimdi Ayetin başında ne dedi? Zahir-i amyendiriyor. <gülüyor> Yok ondan önce burada başka bir vurgul var. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّق۪ينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِل۪ينَ لِيْخْوَانِهِمْ هَلُمَّ İçinizden engelleyenleri Yani savaşın engelleyenleri Ve kardeşlerine kim? Bak ve kardeşlerine Bu münafıklar Kime, kime diyor? Kardeşlerine diyorlar ki Kim o kardeşleri? Müminler. Heh. Bak Allah ne yaptı? Münafıklarla müminleri ne yaptı burada? Kardeş kardeşim, kardeşim. İçlerin iç, içinizden engelleyenleri ve kardeşlerine yanımıza gelin gelin diyenleri Allah elbette bilir. Ha. Burayı şimdi yakala bunu aklında tutun mu? Bu ayet. Bu ayet Ahzab suresinde. 3. ayet yani. Kaçıncı ayet? Bu ayet? Evet. Kaçıncı ayet e, allah alem 18 19 olacak. Tamam? Evet, evet. Ha şimdi bakak. Başka ayette münafıklar için ne buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala? Ve yahlifun billahi inne innahum le minkum. Onlar muhakkak sizden olduklarına dair Allah'a ne yaparlar? Yemin ederler. Nasıl yemin ediyorlarmış bunlar? Sizden olduklarına dair yemin ederler. Şimdi Allah müminlere hitaben ne buyuruyor? Diyor ki ve yahlifun <Sessizlik> o münafıklar ne yaparlar? Yemin ederler. Neye yemin ederler? Billahi Allah'a. Ne üzerine? İnnehum le Sizden olduklarına dair ne yaparlar? Yemin ederler. Sonra Allah ne buyuruyor? Ve ma hum minkum. onlar sizden değildir. Velakin kavmun yefraqun. Fakat onlar korku, korkak bir topluluktur. Bu da Tövbe suresinde. Tamam? Bak şimdi. Allah subhane ve teala Ahzab suresinde bir ayette hatta ayetin devamında yani onların özelliklerinden de bahsediyor yani. لَوْ يَجِدُونَ مَلْ جَأَنْ اَوْ مَغَرَاتٍ اَوْ مُدَّخَلَنْ لَوَلَّوْ اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ Eğer sığınacak bir yer yahut mağaralar veya sokulacak bir delik bulsalardı elbette oraya doğru koşarlardı. Yani tam onlar halis münafıklar. Allah Subhanahu ve teala ne buyurdu? Onların sizden olduklarına dair, yani müminlerden olduklarına dair yeminlerini Allah subhanehu ve teala karşı, bunlara karşı ne dedi? وَمَا هُمْ مِنْكُمْ Halbuki onlar sizden değildir. Ama bak Ahzab suresinde ne yaptı? Onlar kardeşlerine ne yaptı? Kardeş kıldı. Doğru mu? Bak şimdi bu iki ayeti tut. Şimdi ahi, malum ki, şimdi bu ikinci ayet ne? Tövbe suresinde, Ebru Ahzab suresinde. Şimdi şu malum bir şey, buradaki günah yani Tövbe suresindeki bu, bu durum, az önceki Ahzab suresi var ya, Ahzab suresindeki o durumdan, günahtan daha hafif bir günah. Tamam mı? Çünkü orada neler yaptıklarını okuduk, neler yaptılar, savaştan alıkoyarlar vesaire, Daha hafif. Ama gel gör ki bu ayette sizden değillerdir diyor. Anladın mı? Ahzab suresinde daha kötü durum olduğu halde, burada daha hafif durum olduğu halde yine de Allah ne diyor? sizden değillerdir diyor. Ama az önceki Ahzab suresi ayetinde münafıklar için kardeşleridir diyor. Ancak neden işte bak az önce söylediğimiz kaydı. Bir isim bir yerde ispat olunur. Aynı isim, aynı kişiler için başka bir makamda nef yolunabilir. Sadece biz bu ayeti vermemizin, tek, bu iki ayeti vermemizin tek bir sebebi var. Tek bir sebebi var. İleride İstersen bu ayetlerin tavsiyeline gideriz. Ama tek bir sebebi vardı. O da ne ya? Şunun ispatıydı. Yani bir isim bir yerde sebebinden dolayı, siyakından dolayı, o anki durumdan dolayı ispat edilir birilerine. Aynı isim, aynı kişiler için başka sebepten, başka durumdan, içinde bulundukları başka halden dolayı ne yapılır? Nef yollanır. Bunu ispatladı Kur'an'dan. Bu sadece bir örnek. Onlarca, onlarca... Örnek var Kur'an ve Sünnet'ten bunlarla alakalı. Doğru mu? Evet. Bu dilde maruf bir şey. Bütün dillerde de bu maruf. Arap dil edebiyatında zaten bu zahir gün gibi açık. Tamam. Şimdi ahi. Şimdi buraya yakala. İşte ikinci asılı asıl vurgu yapılması gereken nokta burası. Çünkü bu önce bu misali vermemiz gerekiyordu. İşte ahi bak. Aynı şekilde iman da böyledir. Anladın mı? İman da böyledir. Bazen bir kişiden veya bir taifeden iman bir konuda bir konumda nef yolunur. Sonra görürsün ki başka konumda, başka siyakta aynı kişiye veya aynı topluluğa iman ispat edilir. Hani geçen hafta konuştuk ya, fasık bir köleye mümin demesi gibi falan. Şimdi bak onları yakalayacaksın anladın mı? Bunları şimdi yakalayacaksın birazdan inşallah. Bak şimdi ahi bu nedir? Yani nasıl oluyor bu? Bir topluluğa iman mesela nispet ediliyor. Sonra aynı topluluktan iman nefret Bu nasıl bir şey? Yani nasıl olur bu? Bir ismin veya bir sıfatın bir özelliğin aynı kişiden veya taifeden nasıl oluyor da bazen nef oluyor? Bazen de ispat olunuyor Şimdi ahi imanın püf noktası burası bak. İmanın aslı vardır. Bir de neyi vardır? Kemali vardır. Doğru mu? Hı hı. İmanın aslı vardır, kemali vardır. ehl sünnette iman herkes ne? Herkes eşit değil. Kimde imanın aslı vardır? Yani iman çok fasık bir insandır. İmanı çok zayıftır ama dinden daha çıkmamıştır. Onda imanın aslı ne? Duruyordur. Bazen de imanın ne var? Kemal kısmı var. Tamam. Aynı şekilde imanın neyi var? Ahi? Zahiri var. Bir de batını var. Yani ne? Mesela Zahiri olarak biz insana ne olarak bakarız? Mümin olarak bakarız. Batında o insan ne olabilir? Münafık münafık olabilir. Veya biz bir turist görürüz yolda. Bilmem Amerikalı bir turiste benziyordur o tipi. Atamıyorum. Belki zahiren küfür milletinden birisiymiş gibi görünüyordur ama mümin'dir olabilir değil mi? Sadece çok tipi onlara, he, onlar, sadece tipi onlara benziyorlar. Şimdi önemli değil. Yani onlara birebir vereceğim ama. Çok... <gülüyor> yani <gülüyor> imanın <gülüyor> aslı var, kemali var, zahiri var, batını var. Doğru mu? Evet. As, bak şimdi. O yüzden hani dedik ya bazen bir isim ispat olunur bir kişiye veya bir taifeye bir konumda, başka bir konumda da görürsün aynı kişiye veya taifeye nefiolunabilir. Neden? Aslı itibariyle ispat olunur, sonra aynısı kemali itibariyle nef yolunur. Anladın mı şimdi ahi? Şimdi bazen birisine iman ispat olunur. Neden? Yani aslı kastedilir buradan. Bazen de birisinden nef yolunur. Yani ne? Kemali kastedilir. Var mı arasında bir çelişki? Hiçbir çelişki yok değil mi? Çünkü ispat edilen kısmı ne? İmanın kemali mi? Değil. Neyi? Aslı. Nef yolundan kısmı ne? Kemali. Anladın? Bak şimdi. Aynı şekilde mesela eğer cezalar, bak şimdi aki ceza cezalar, hukuklar, miraslar, had cezaları gibi dünya ahkamlarıyla ile, ile alakalı olursa kişilerin zahiri itibar alınarak ne ismi verilir? İman ismi verilir. Anladın evet. Çünkü bu türlü konularda batını bilmek mümkün mü? Bilemez. Bilemez. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bak şimdi. Münafıkları cezalandırması diye bir şey söz konusu değildi. Doğru mu? Evet. Halbuki bu münafıklar Allah indinde cehennemin en alt tabakasındadırlar. Evet. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu münafıkların hepsini biliyor muydu? Biliyor muydu. Hepsini, hepsini bilmiyordu. Yok, ha, hepsini bilmiyordu. Mesela Allah سبحانه و تعالى ne buyuruyor? Wa min ahlil Medine ti'maradu 'ala la ta'lamuhum. Nâhnu n'alamuhum, senu 'azibuhum merratin, sümeyurdun ila azab n'azim. Diyor ki Medine ahalusından, Medine ehlinden münafıklıkta uzmanlaşmış, yamanlaşmış kimseler vardır. Siz onları bilmezsiniz. Ben o yazıda olanlardan başka şeyim. He. Sonra Allah ne diyor? Nahnu <gülüyor> la Biz onları biliriz. Nu'azzibuhum <gülüyor> merrateyn. Onları iki kere cezalandıracağız. Sunne <gülüyor> yuradduna ila azabin azim. Sonra ne? Azim bir azaba onlar sürüklenecektir, götürüleceklerdir. Yani 70 taneden fazla var değil mi abi? O yazıda olanların dışında da var yani. Şüphesiz Allah katında bu azabı hak edenlere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tarafından İslam ehlinin hükmü veriliyordu. Doğru mu? Evet. Mal, mallar, had cezaları, hadler, dünyevi hukuklar hususunda İslam ehli muamelesi görüyorlardı. Evet. Bu yüzden Şeyhül İslam'ın da Rahimullah İsaniyahi bana bir müsaade edileceğim sana. Evet, devam ediyoruz. <gülüyor> ne dedik? He. o yüzden diyoruz ki Akhi Şeyhülislam yani bundan dolayı da bu yüzden de Şeyhülislamın da fetvasında dediği gibi kendilerinden imanın nef yolunması onları kafir kılmadı. Yani dünyada kafir görülmediler bunlar. Anladın mı? Hı hı. Sadece ayret hükümleri ile alakalı iman nef yolundu. Dünya hükümleri ile alakalı ise iman nef yolunmadı Bundan dolayı mesela şimdi bundan dolayı mesela saat hadisini veya cariye hadisini veya mümin köle ayetini anlıyoruz değil mi? Bak şimdi. Saat hadisini biliyoruz biz. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir taksimat dağıtıyor, birisine vermiyor. Saat Saat Sad radıyallahu an bunu görüyor, doğru değil mi? Ne değil diyor? Mi? Ya Resulullah diyor, o mümindir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? E muslim yani o müslümandır de o tekrarlıyor mümin nebi sallallahu aleyhi ve sellem müslüm diyor o mümin diyor nebi sallallahu aleyhi ve sellem müslüm diyor bak şimdi ahire sad radıyallahu an neyi ispat etti orada hmm. bulunan kişi için imanı hmm. nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi İ iman ismini ne yaptı orada engelledi doğru mu yani, müslüm dedi ha, peki şimdi o sadın tezkiye ettiği bir adam doğru değil mi tezkiye ediyor iman diyor peki nebi sallallahu aleyhi ve sellem de o adamı seviyor muydu seviyordu delil hadisin sonunda ne dedi ben bir kişiye veririm ben şey ben bir kişiye men ederim neden onu sevdiğimden dolayı ha? Evet. şimdi bak şimdi bunu aklında tut bir gün başka şimdi bir hadis bunu aklında tut şimdi sahne için başka bir hadis bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Cariye hadisini biliyoruz. Adam getiriyor cariyesini. İşte kıssanın kıssa uzun işte. çoban olarak yolluyor işte cariyesini vesaire. bir tanesi yeniyor vesaire. Sonra getiriyor Nebi-i Sellem. Nebi-i Sellem ne diyor? Eyin Allah. Doğru mu? Allah nerede? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, cariye, cariye ne cevap veriyor? Fis sema. Sema'nin üzerinde. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Men ana ben kimim? Diyor ente Resulullah. Sen Allah'ın Resulüsün. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Featikha fe innehem mu'mine. Bak şimdi. Onu azad edin o mü'minedir. Nasıl oluyor bu ya? Bir tane kadın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki soru sordu. Allah nerede? Sema'nın üzerinde. Ben kimim? Allah'ın Resulü Bitti. Mü'mindir o. Nasıl oluyor bu? Gel de Sa'd hadisine. Peygamber beyin, peygamberin için. Hani Kamilin peygamberin ha, Sa ha, Sa'd hadisine bak. Sa'd o hadisine bak. Müslümandır diyor. diyor. Halbuki şüphe var mı? O Sa'd'ın tezki ettiği sahabe de Allah Resulü'nün Allah Resulü olduğuna iman ettiğine yani, ve Allah'ın sema'nın üzerinde olduğuna inandığına bir şüphe var mı? E, i̇tikadlar aynı, durumlar aynı. Nasıl orada nefyeriyor? Orada şey yapıyor. Bak şimdi. Saadın akı, Saadın siyakı. Hani dedik ya siyaka göre, duruma göre, hale göre nedir? Olay ele alınır. Doğru değil mi? Ben de başka bir örnek vereyim mi abi? İlk tanımınız. Ben anlattıktan sonra ver inşallah. Ben anlattıktan sonra ver. Tamam. Bak şimdi. Saat hadisinde. Ha, Anladım. Onun sevinci var. Buzlar çözüldü farkındayım. <gülüyor> Şimdi bak. Saat hadisinde makam hangi makam? Teskiye makamı doğru mu? Evet. evet. Teskiye makamında bir insana mümin olarak teskiye makamı vermek çok hoş nedir? Çok hoş? Değilmiş. Değildir. Teskiye makamında. İmanın aslını kastetme makamında mümkün. Çünkü Neden? Nebis Aleyhisselatü Vesselam derken Allah için şimdi mümin olmayan bir insana Müslüman denir mi? İman hiç bulunmayan kalbinde insana Müslüman denir mi? Denmez. Ha? Denmez o. Denmez. Peki Nebis Aleyhisselatü Vesselam ona Müslüman dediğinde yani o lafzın içinde bu adamın kalbinde iman var. Yok mu? Var değil mi? İman, iman var. Yani Nebis Aleyhisselatü Vesselam Müslümanın Müslüman, Müslüman de demesinde demesinin içinde o adam mümindir yok mu? Var. Değil mi? Ama imanın neyi var? Aslı var. Tamam. Şimdi bak. Sa'd neyi ispat ediyor? İmanı ispat ediyor ona. Ama hangi makamda? Teskiye makamında. Değil mi? Hı. Çünkü teskiye makamında şimdi bak. teskiye makamı nedir? Mesela Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ Müminler... O kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Sonra sıfatlarından bahsediyor. <gülüyor> Doğru mu? Şimdi <gülüyor> sad mümin dediğinde o mümin lafzının içine Allah'ın övdüğü o sıfatlar da dahil o, o, dahil olur. Doğru değil mi? Mümin <gülüyor> lafzının içine dahil olabilir. Heh. İşte teskiye makamında olduğu için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de dedi. Şimdi bak dünya hükümlerinde biz insanların neyine, dünya ahkamlarında biz insanların neyine hükmederiz dedik. Zahirine hükmediriz. Doğru mu? Evet. Zahiren ya mümindir ya insan ya kafirdir. Var mı arası? Arasını evet. biliyor musun? Arası yok. Evet. Ya mümindir ya kafirdir. Şimdi cariyenin makamı hangi makam? Evet. Ee, dünya hükümleriyle alakalı makam. Doğru mu? Evet. Neden? Çünkü azat edilecek. Evet. Azat edilenler, azat edilme dünya hukuklarıyla, dünya ahkamlarıyla, hani miras gibi, had cezaları gibi, Değil mi? Köle azad etme gibi dünya ile alakalı İslam'ın ahkamları var. İşte dünya ile alakalı İslam'ın ahkamlarında İslam neye hükmediyor? Zahire hükmediyor. Zahiren nedir? Zahiren eğer insan İslam şeyi varsa insanda o insan nedir? Mümindir. Doğru mu? Evet. O yüzden bak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o mümindir dediğinde cariye kamil imanı mı kastetti? İman aslını mı kastetti? İmanın aslını kastetti. Çünkü bir insanın kamil olduğunu bilmen için değil mi? onu zahiren tanıman lazım. Değil mi? Muttaki evet. olduğunu görmen lazım. He? Evet. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki kelimeyle onun mümin yaptı. Yani bu kamil iman sahibi midir dedi. Evet. Evet. Yani mü, mü, mümin e, kamil bir iman sahibidir diyemez Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki cümleyle. Eğer öyle olsaydı onu ne için de söylerdi? Evet. Saad için de söylerdi. Değil mi? Evet. evet Söyler ama burada söylediklerine karşı cevap vermiyor mu? Şimdi söylediklerine karşı cevap veriyor. Söyledikleri ne? Sen Allah'ın Resulüsün. Ha? Evet. Allah da semada. Bir insanın kamil mümin olması için bu ikisi yeter mi? Yetmez. Evet, evet, Değil mi? Bir... Çünkü neden? Asıl müminler kimler? Allah'ın ıldığı zaman kalpleri ürpereri, namazı kılarlar vesaire verdiklerinden imkanı e, verdiklerinden ne yaparlar? İmkan e, e, infak ederler. Şimdi bu cariyede daha bunun böyle olup olmadığı belli değil. Ama gel saat hadisine, saat hadisinde saat hadisi makamı teskiye makamı. Anladın? O teskiye makamı olduğu zaman işte insana kamil mümin şeyini vermek zordur. Anladın? O yüzden teskiye makamında ne olur? Nefyonları. Biz inşallahı anlattık değil mi inşallahı? Bazen inşallah. Zikredilir. O, bazen in, kişi inşallah der Sebebi ne? Kendi nefsini tezkiye etmemek için. Yani inşallah müminim der. Neden? Kendi nefsini tezkiye etmemek için. Çünkü mümine is, imanın kemali de giriyor mümin lafzına. Doğru mu? Sen ben müminim dersen şu lafzın içine ben kamil müminim lafzı da girmiyor mu? Giriyor değil mi? Çünkü mümin lafzı kamil müminleri de kapsar tek başına olsa. İmanın Hı. aslı olanları da yani zayıf imanlı olanları da kapsar. Çünkü bu genel bir lafız. Hı. O yüzden biz inşallah deriz burada. Anladın mı kendimize tezki etmemek için? Selef mesela beş sebepten dolayı inşallah demiştir. Bunlardan bir tanesi eden kaçınmak için. Anladın O yüzden bak şimdi akayım. Ee, mesela bak Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? من قتل مؤمين ختاً فتحرير رقبت المؤمين Kim bir mümini yani hata olarak hata, hatadan dolayı bir mümini öldürürse ne yapması lazım? Mümin bir köle azat etmesi lazım. Doğru mu? Evet. Şimdi senin diyelim ki sen birisini öldürdün ama senin kölen var fasık. Sen onu azat edemez misin? Bu ayeti evet. edersin şüphesiz. Yani illa böyle takvalı bir mümin kamil bir mümin köle mi arayacaksın azat etmek için? Yok ümmet icma etmiştir ki bütün ümmet bütün fırkalar bütün tayfiler icma etmiştir ki senin kölen kafir olmadıktan sonra en fasık bir köle bile olsa azad ettiğin zaman bu ayetin he, bu ayetin kapsamına gelir he, o zaman Allah yeryüzünde yaşayan en fasık insana da ne ismi verdi ne ismi verdi mümin Hı. ismi verdi Hı. doğru mu Hı. neden çünkü neyle alakalı dünya ahkamlarıyla alakalı bak köle azat etmeyle alakalı Hı. doğru mu Mesela Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor başka bir ayette? Ve le emetun mu'minetun hayrun min müşriketin ve lev accebetkum. Ne diyor? Mümin bir kadın, ha? Müşrik olan bir kadından hoşunuza gitse dahi nedir? Daha Daha iyidir. Ha? Şimdi burada Allah Subhanahu ve Teala mümin bir kadın derken yani mümin kadın müşrik kadından daha hayırlıdır derken İmanı kamil bir mümin kadını kastediyor? Yoksa mümin olsun da e, hangisi olursa olsun müşrikten daha iyidir bunu mu kastediyor? Şüphesiz ki ikincisi. Değil mi? İlla Allah subhanehu Yani mümin olduktan sonra müşrik bir kadından nedir? Daha hayırlıdır. Anladın yani Mümin olduktan sonra. <gülüyor> Çünkü Allah subhanehu ve teala şöyle bir şey demiyor. Yani kamil mümin müşrikten daha hayırlıdır. Böyle bir şey yok. Mümin olduktan sonra her zaman nedir? Bir müşrikten daha hayırlıdır. Bak dünya ahkamlarıyla alakalı. Evlilik, nikah vesaire tamam mı? İnsanların zahirine hükmedilir. Dünya ahkamlarıyla alakalı. Zahiren de müminim diyen anladın mı? İslam'dan çıkaran fiil işlemeyen bir insan. Zahiren nedir? Mümindir. En fasık da olsa o mümin aslını şey mümin ismini alır. Ancak bir şartla alır. Nedir o şart? Eğer imanın aslı kastediliyorsa. Kamil mümin ismini almaz, Anladın mı? Hı -hı. Ama imanın aslı itibar alınarak mümin ismini ne yapılır? Alınır. Mesela başka bir örnek. Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ Allah ve Resulü bir hüküm hakkında bir durum hakkında hükmederlerse mümin erkek ve mümin kadının Başka bir şey seçmeye ne Hakları yoktur. Şimdi fasık bir insan bu ayete dahil mi değil mi? Ee, bir insan diyebilir mi? Yok o fasık hariç. Halbuki bak Allah yeryüzünde yaşayan en fasık insanın da ne ismi verdi? Hı. Mümin ismi verdi. Anladın mı? Neden? Çünkü zahiren dünya ahkamlarında insanlar ya mümindir ya kafir. Ortası yok. Anladın mı? Yani Allah subhanahu ve teala mesela Şimdi e, Arabiler ne dedi? Biz iman ettik dediler. Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Hayır iman ettik demeyin. Ne deyin? Müslüman olduk deyin, İslam olduk deyin. Doğru mu? Şimdi Allah subhanehu ve teala bunlardan mümin ismini zikretti. Şimdi bunlar mümin değil mi? Böyle saçmalık olur mu? Onlar mümindi tabi. Ama Allah buna rağmen ne dedi? İman ettik demeyin. Neden? İslam olduk deyin. Neden? Allah subhanehu ve teala'nın burada onlardan nefret ettiği imanın aslı mı yoksa imanın kemali mi? Nefret ettiği. Hadi. İmanın kemali değil mi? İmanın aslı değil. Aksi halde onlar aslen İslam, aslen iman olmazsa bunlarda hiç. He? Aslen bunlarda hiç iman olmazsa Allah subhanehu ve teala nasıl diyecek bunlara Müslüman olduk deyin? Anladın mı? E zaten Allah onların durumlarını açıklıyorsa madem orada. E onlar Onların münafıklığı diye bir şey de söz konusu kalmaz. Allah durumlarını açıklıyor onlara. Allah ne diyor? Bak onların İslamını ikrar ediyor. İslam olduk deyin. Ama iman olduk demeyin. Neden? İman henüz kalplerinize girmedi. İman, imanın aslı mı kalplerine girmedi? Yani bunlar hiç Allah Resulüne inanmıyorlar mıydı? Yoksa imanın kemali mi kalpte, kalpte olmadı? İmanın kemali. Anladın mı? Çünkü biz ne deriz? Demin de bir sürü örnekler verdik. Kur'an, sünnetten ispatladık. Bir şeyin ya aslı nef yolunur ya da kemali nef olunur. Burada imanın kemali henüz sizin kalplerinize girmedi. Yoksa onlar Allah'a ve Resulüne inanmayan bir toplum uydu nasıl iman kalplerine girmeyecek? Anladın mı? Mesela la imane, limen la emanetele. Emaneti olmayanın imanı yoktur. Şimdi emaneti olmayan bir insanın imanı yok mu? Ha, yani kamil bir iman yoktur. İmanı zayıflamıştır orada. Fasıklığa girmiştir adam. Bilmediği bir şeyi de kabul edemezler. E tabi. Biz Allah subhanehu ve Teala bir sürü örnek verdik. En fasık insan da mümin ismini alır. Neden? Çünkü imanın aslı kastedilir burada. O yüzden bir fasıha, bir insan soru sorursa, bir, bir fasık mümin midir, değil midir deriz ki. Bak, bu insan eğer imanın aslını kastediyorsak evet, mümindir. Anladın mı? Hı hı. Ama imanın kemalini kastediyorsak orada ona ne deriz? Müslüm deriz. Müslüman deriz. Veya e, imanı ile mümin, fıskı ile, e, günahları ile fasık deriz. O, o kaydayı verdik ne? مُؤْمِنُ بِيْمَانِهِ Fasıkun bi kebiratihi. İmanı ile mümin, günahları ile, büyük günahları ile ne? Fasıktır. Anladın? O yüzden fasığın, fasık bir müminin alacağı en güzel isim. Deriz ki, ya buna dersin ki Müslüman, ya da mümin diyebilir misin? Burada tavsiyel. Dersin ki dersin bir şartla. imanın aslını kastederek, özellikle dünya hükümlerinde. Nebis A.S. bir cariyeye sordu cariye bir cevap verdiği o mümin dedi neden? E çünkü orada azat edilme hükmü azat edilme dünya ahkamlarıyla alakalı yani zahiri hükümlerle alakalı zahiren baktın Ebu Sassal Allah'ın Resulü dedi He? Mümin. mümin dedi o yüzden mesela bize geliyorlar şimdi bak geliyorlar bize diyorlar ki mürciyelerin şüphesi amel imandan cüz değil neden amel imandan cüz değil delil cariye hadisi eee ne olmuş cariye hadisine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona sordu. Ben kimim? Sen Allah'ın Resulüsün. Ha? Evet. Allah nerede? Allah semanın üzerinde. O mümindir. Dedi değil mi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Bak ne amelden bahsetti. Ne cariyenin bir amelini gördü. Direkt ona ne ismi verdi? Mümin. Ha demek ki amel imandan değil. Eğer amel imandan olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona mümin diyemezdi. Evet. Bak şimdi bu onların cehaletidir. Anladın mı? Evet. Bu onların neyi? Cehaleti. Cehaleti. Aksi halde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Birçok e, kalbini bilmediği insanlara da nasıl o cariyenin amelini bilmediği halde ona mümin dedi. Kalbini bilmediği insanlara da mümin dedi. Neden? Çünkü onlara dünya hükümleri, zahiri hükümler uygulanır. Anlatabiliyor muyum? Yani düşünsene o, o cariye e, ondan sonra İslam'la alakalı hiçbir şeyini zahir etmezse. Namaz yok, oruç yok, zekat yok, hiçbir zaman şahadet getirmiyor. Müslümanların mescitlerinde hiçbir zaman duymuyor, İslam adını hiçbir amel işlemiyor o zaman zaten ondan ne ismi olur Ondan zaten iman ismi olur Anlatabiliyor muyum? Ya o yüzden e, biz diyoruz ki eğer bir insan Kur'an'ın bazı naslarını alıp bazılarını terk ederse, sünnetin bazı naslarını terk, alıp bazı naslarını terk ederse anlatabiliyor muyum? O zaman kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına küfredenlerin durumuna düşer. Çünkü bu din bir bütündür. Bütün naslar birbirini destekler. Anlatabiliyor muyum? O zaman biz bu mürciye deriz. deriz ki soru. Bir insan kalple inanması hükmü nedir? Ne diyecekler bize? Kafirdir derler. Doğru mu? Evet. Yani. E, onlara reddiye veriyoruz şimdi biz. Diyoruz ki cevap. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim la ilahe illallah derse cennete girer. Hadiste, hadiste şey var mı akı? Eee şey. kalp var mı? Şey geçmiyor. Kalp geçmiyor değil mi? Sözlük ha, sadece sözcük geçiyor. O zaman kalpli inanmasına gerek yok. Evet. Mürciye bunu diyemiyor. Diyemez. Neden? Çünkü mürciye sorsan başka rivayet var, başka hadis var. Ha, o zaman din bir bütündür. Sen her mevzuyu siyakında ele alacaksın. Tabii ki <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yeri gelmiş en fasık insana da ne demiş? En fasık insana da şey e, yeri gelmiş en fasık insana da Allah subhanahu aleyhi ve teala, mümin ismini vermiş siyaka göre. Tamam. O yüzden akı. Allah'ın izniyle bundan dolayı saat hadisi olsun, cari hadisi olsun, mümin köle azat etme, bunlar ne demek olsun, bunların hepsi maruf, hiçbirisinde işgal yok. Hepsi fık edilmeye müsait. Tamam mı İşte Ahi bak, eğer bu kaydı fık edersen, mesela cari hadisindeki şüpheyi ne yapmış olursun? Def etmiş olursun. Veya henüz İman kalplerine girmedi ayetini doğru anlarsın. İman kalplerine girmedi yani onlar hiç şimdi Allah'a veresine inanmıyor muydu? E, nasıl tamam. diyecek eğer Allah'a veresine inanmıyorsa e, Allah onlara nasıl Müslüman diyecek? Ya e, Allah onların zahirini hükmetti. Allah e, Allah zahirini hükmettiklerine mümin dedi. Orada niye demedi o zaman? Orada da mümin deseydi zahir hükmedip. Çünkü başka yerde zahir hükmedip mümin dedi. Mesela Nebüssasirîlâm Cariye. Anladın mı? Onda iman vardı iman kalplerine girmedi bu nefi ile alakalı ne dedik nefi her zaman küllünün nef nefini gerektirmez. Bütünün yani iman kalplerine girmedi yani imanın bütünü kalplerine girmedi değil. Anladın mı? İmanın kalpte de, kalpteki durumu da nedir? Derece derecedir tasdik de derece derecedir biz bunların hepsini anlattık derslerde. İbrahim aleyhisselamın dediği gibi ya Rabbim nasıl ölleri dilirtiyorsun bana haber ver. İnanmadın mı inandım ama kalbim unutmayın olsun. لِيَتْمَا اِنَّ قَلْبِي Sahabeler Said İbn-i olsun, Selef'ten vesaire diğer tabiinden nasıl tefsir ettiler bunu? Ey لِيَزْدَا دِي اِيْمَانِ اِيْمَانٍ Yani imanıma iman atsın diye. Bak kalpteki imanda bile derece var. Yeter ki o en alt derecesi şüphe olmasın. Yoksa kalpteki tasdikte de derece, müminler nedir ahi? Derece derecedir. Tamam. O yüzden henüz iman kalplerine girmedi. Mevzusu imanın ee, tamamının kalbe girmemesi değil kalpteki derecesinin şu an e, kamil mümin ismini alacak dereceye varmaması orada nef Tamam mı? O yüzden Allah'a müstah'an yani bugüne kadar insanlar iman, imanı ehl-i sünnet adı altında Sübhanallah hem yanlış anlattılar, yanlış anlıyorlar bunların hepsi işgal oluyor. Yani nasıl hala bu duruma geliniyor bazen anlamak mümkün değil yani. O yüzden işte yani anlamak mümkün değil derken şu yoksa ...ortada bunların hepsinin sebebi de... ...anlamak mümkün değil derken... ...bu tacub babından söylediğim şeyler yani... ...yoksa sebebi mümkün yani. yani... ...insanlar alimlerden uzak olduğu müddetçe... ...selefin fehminden uzak olduğu müddetçe... ...nasları kafalarına göre okudukları müddetçe... ...Bukhari Müslüm'ün kafalarına göre okuyup... ...anladıkları müddetçe... ...veya ilme bu kitaplarla başladıkları müddetçe... ...kafalarına göre meal okuyup... ...anlamaya çalıştıkları müddetçe... ...her zaman isim sıfatlı olsun... ...her zaman imanda olsun rububiyette olsun, uluhiyette olsun birçok mevzu eksik, yanlış, hatta hiç anlayamayacaklardır. Biz bunu her zaman söylüyoruz, vurguluyoruz. Evet. Anlatabiliyor evet. Her zaman bunun onlarca örneklerini görüyoruz, yaşıyoruz. Çorba olur bir insan gibi. Anlatabiliyor evet. evet. <gülüyor> Şimdi e, ders ne kadar oldu? Bir saat. E, bir 15-20 dakika daha devam edecek inşallah. E, i̇ki dakika mola, tamam, bir su falan içeyim. Tamam. Selamünaleyküm, görüşürüz. Evet devam ediyoruz. Üçüncü asıl. Şimdi ahıyım. Selef, üçüncü aslımız şu. Selef, kitap ve sünnetin delalet ettiği üzere imanın aslının kalpte olduğuna inanır. Tamam mı? Bak aslının. İmanın aslı nedir? İmanın aslı kalptedir. Bu ise kalbin sözü ve ikrar, tasdik, muhabbet, boyun eğme vesaire gibi kalbin amelleridir Tamam? Aslı kalptedir. Bu kalpte olmasının durumu ikrar, tasdik etmesi, kalbin ikrar etmesi, tasdik etmesi, muhabbet duyması, kalbin boyun eğmesi gibi amellerdir. Tamam? Aslı budur iman. Ancak bunun gerekliliği, gerekliliği ağızlarda zuhur etmesi gerekir. Tamam, şarttır azalarda ne? Bunun zuhur gerekliliği şey. zuhur etmesi gerekir. Her kim bunun gerekliliğini azalarda gerçekleştirmezse bazen bu kalbinde ilma, iman olmadığını işaret eder. Bak dikkat et. Diyoruz ki bak imanın aslı kalptedir. Ancak bunun gerekliliği, kalpte olan bu imanın gerekliliği uzuvlarda azalarda ne yapması gerekir? Zuhur etmesi gerekir. Her kim bunun gerekliliğinin yani bunun gerekliliğini azalarında gerçekleştirmez ise bazen bu kalbinde yani bu gerçekleştirmemesi kalbinde iman olmadığını işaret eder. Bazen de mesela şey gibi mesela mutlak olarak secde etmekten imtina eden gibi Düşün ki bir insan var mutlak olarak secde etmekten imtina ediyor. Bu ne delalet eder? Kalbinde iman olmadığına delalet eder. Mutlak olarak ama bak lafızlarıma dikkat et. Yani direkt namaz kılmamaktan bahsetmiyoruz. Bu ihtilaflı mevzu. Bunu her zaman söyledik. Mutlak olarak secde etmekten imtina ediyor. Yani düşün ki bir ülkenin kadısı, emiri, onu emrettiği halde bak kıl seni cezalandıracağız. Kılmazsan seni öldüreceğiz. Tövbe et gibi mesela. Şimdi bu tövbe Konusu falan gelecek de birazdan. Yani zorlandığı halde, tehdit edildiği halde veya e, peşinde peşinde o birilerinin olup onu yakalayacağını bildikleri halde bütün mutlak, bütün konularda yani bütün mutlaklığıyla beraber imtina ediyorsa bu kişi kalbinde iman olmadığına delalettir. Bazen de kalbindeki imanın zayıflığına delalet eder. O yüzden bu iki kısımdır akı. Eğer kalben iman ettiğini iddia eden, kalbinde iman olduğunu söyleyen kişinin bu ima, kalbindeki bulunan bu boyun eğimi, muhabbet bu azalara zuhur etmeye gerektirir. Tamam, Bunu anlattık ya. Hı. Ancak bunun gerekleri dedik ki, eğer gerçekleştirmeyen bir insan, bunun gerekliliklerini, kalbinde olan bu durumun, gerekliliklerini gerçekleştirmeyen bir insanın kalbinde bazen ya iman Yoktur, İ mesela ne kim gibi? Mutlak olarak secde etmekten imtina eden gibi. Bazen de kalbindeki imanın zayıflığına delalet eder. Mesela ne gibi? Cemaat namazını terk etmek gibi. Anladın mı? Terk etmek gibi. O cüzde zayıflıktır. İ i̇manı zayıflar, tamam mı? Çünkü, bak şimdi ahlaya dikkat et. Çünkü kişide kudret ve iradenin olmasıyla beraber, Bak kişide iki şey bulunur mesela. Bir şey yapmaya kadirdir ve o şeyi yapmayı irade ediyordur. Dikkat et. Bir şey yapmaya kadirdir ve bir şey yapmaya irade ediyorlar. Ne gibi? Mesela sandalyeyi tutuyorsun. Yerinden sandalyeyi yerinden kaldırmak istiyorsun. Bu irade var sende. Bir de kaldırmaya neyin var senin? Kudretin var. Tamam? Şimdi bunu bu tut aklında. Diyoruz ki bak kişide kudret ve iradenin olmasıyla beraber Gerekli olan şeyi yapması gerekir, doğru mu? Hı -hı. Sen eğer bir şey istiyorsan ve onu da ona da kadirsen onu yapman gerekmez mi? Bilmiyorum. Gerekir, değil mi? Yani örfü olarak. Eğer yapmıyorsa biz ha aferin çok güzel ek maşallah. Bu ya iradesinin yani isteğinin zayıflığına ya da hiç olmadığına delalet eder, doğru mu? Hı -hı. Ya istemediğine delalet eder ya da istiyor ama öyle az istediğine delalet eder, doğru mu? Halbuki bir insan bir şeyi çok istiyorsa he? ve ona da gücü yetiyorsa yapmaz mı? He. Halbuki imanın aslı, bak şimdi imanın aslı. Şimdi şöyle diyemezsin. Ya bir insan zina'yı çok istiyor, ona kudreti de var ama buna rağmen yapmıyor biliyor. Yok, o tam bir istek değil ki. Değil mi? Çünkü onun istemesini zayıflatan, tamam. Ee, fiziki noktada istiyor ama kalbi noktada istiyor mu o insan? İstemiyor. Din korkusundan dolayı mesela. Anladın mı? O yüzden diyoruz ki bak, kişide tam bir kudret ve iradenin olmasıyla beraber. Aslında o lafı daha doğru kullanmamız lazımdı. Kudret ve irade değil. Tam bir kudret ve iradenin olmasıyla beraber. Mutlaka bir insan bir işi yapar. Mutlaka. Başka bir alternatifi yoktur bununla. Mutlaka. Eğer yapmıyorsa ya tam bir kudrete sahip değildir, yapamıyordur, ona kadir değildir. Ya da iradesinde, isteğinde ne vardır? Bir, zayıflık vardır. Veya o iradesini engelleyen başka bir iradesi vardır. O yüzden ilk iradesine tam irade denmiyordur. Anladın mı? O yüzden tam kudret ve tam iradenin olmasıyla beraber gerekli olan şeyi mutlaka kişi ne, yap ne, yap ne yapması gerekir? Yapması gerekir. Eğer yapmıyorsa bu ya iradesinin yani isteğinin zayıflığına delalet eder ya da hiç olmadığına yani isteğinin veya iradesinin hiç olmadığına delalet eder. Kudretinin veya hiç olmadığına delalet eder. Doğru mu? Evet. Halbuki imanın aslı selefin kelamına baktığımız zaman kalpte olduğudur. Ama bununla beraber iman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ağzalarla ameldir. Evet. Zaten bundan dolayıdır ki ahıyım. İmanın müsemması ıtlak edildiğinde Bak bunların hepsini Şeyhul İslam söyler bu söylediklerimi. Bu söylediklerim hepsini söyler Şeyhul İslam. Zaten bundan dolayı diyor ki Şeyhul İslam imanın müsemması ıtlak edildiğinde kalp, söz ve azaların amelini <gülüyor> he? Mutlak olarak hani dedi ki ya demin mesela mutlak olarak iman lafzını kullandığınız zaman. Şimdi ben sana diyorum ki ahi bak e, iman güzel bir şeydir. Bunun içine ne girer? kalbi hmm. kalp girer söz mutlak, girer Mutlak anladım mutlak demişler. Mutlak ben itlak it, itlak, mutlak aynı şey aslında tamam. Hmm. Hmm. Hepsini yani iman eşittir ne olur din olur. Bunu belirteyi edersin başında. Hmm. O yüzden aleyh Adem oğlunun tabiatında bak şimdi. Kadir olduğu halde mutlak olarak ameli terk edenin kalbinde iman olması imkansızdır. Hmm. Adem oğlunun tabiatında Kadir olduğu halde, o ameli yapmaya kadir olduğu halde mutlak olarak ameli terk edenin kalbinde imanın olması imkansızdır. Öyle ki eğer kalpte olanın tahakkuku gerçekleşirse zaruri olarak zahire tesir etmesi gerekir. Çünkü bakaki kesin irade, yani kesin istek tam bir kudret ile beraber olursa, bu lafızlara dikkat et. Bunlar önemli bir lafızlar. Yani çok önemli lafızlar bunlar. Bak, eğer tam bir istek, tam istek dikkat et. Ve tam bir kudret ile beraber olursa, bir insanın tam bir isteği, tam kudreti ile beraber olursa, bütün akıl ehlinin ittifakıyla o kadir olunan şeyin vuku bulması gerekir. Doğru mu? Evet. O kadir olan şey vuku bulur. Yani mesela ben Ebu Zerka benim tam şu yani mesela önümde bulunan sandalyeyi kaldırmaya tam bir isteğim var. Tam bir isteğim var ve tam bir kudretim var. Değil mi? Bütün akıl ehline göre onun vuku bulması gerçekleşir. Vuku bulmaması imkansızdır. Kesinlikle mantığı hiç bir örnek veremezsin buna. Yani kaldırılmamasına dair hiçbir örnek bulamazsın. Dersin ki bak şimdi Allah engelleyebilir. Ne deriz? O zaman demek ki kudretin tam Anladım. değil orada. Neden? Çünkü Allah'ın kudretine karşı gelemiyorsun. Dedin ki 10 e, kişi üzerine oturdu. Ha, o zaman burada kudretin tam ney? Değil. Eğer kudretin tam olsaydı 10 kişiyi de kaldırırdın. Anladın mı? Ancak normal bir insana... Normal bir insanın amel etmesini Allah Subhanahu ve teala ondan istemiş mi? İstemiş. Çekemeyeceği yükü ondan almış mı? Almış. O zaman amel etmesi noktasında Allah normal olarak, genel olarak insana kudret vermiştir. Evet. Eğer aynı işte bu kudretli insan tam olarak istiyorsa bu ameli ne yapması lazım? Gerçekleştirmesi lazım. Eğer o ameli gerçekleştirmiyorsa o zaman demek ki isteğinde ne var? Şükürüm. İsteğinde bir eksiklik var. İşte bu isteğindeki eksiklik yaptığı, terk ettiği amele göre ne yapar ahi? Ona hüküm verir. Her zaman söylediğimiz üzere. Amelin terki nedir diye sorsa bir insan. Ne deriz? Mesela sana sorsam amelin terki nedir? Tavsil. Tavsil çok güzel. Amelden kastın eğer. Amelden kastın Allah'ı sevme ameli ise terki nedir? <gülüyor> Küfürdür. Eğer amelden kastın eee kitaplara inanmak ameli ise kalbi amel çünkü bu nedir? Terki küfürdür. Amelden kastın Allah'ı sevmekse terki küfürdür. Amelden kastın la ilahe illallah sözünü söylemekse şahadeti söylemekse terki küfürdür. Eğer amelden kastın namazın terki ise bunda bak ihtilaf var. Orucun terki ise küfür olup olmadığında bak ihtilaf var. Selef'in arasında zekatsa selefin arasında ihtilaf var haçsa selefin arasında ihtilaf var bunların aşağısındaki amellerse selefin ittifakıyla terk eden kafir olmaz mesela ana babaya iyilik gibi yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak gibi ee, çocukların arasında adil davranmak gibi işçilerin e, maaşında adil davranmak gibi bunların terkine icmaen küfür değil anladın ha, o yüzden diyoruz ki ahi bak Kesin irade yani kesin istek tam bir kudret ile birleşirse, bütün akıl ehlinin ittifakıyla o kadir olunan şey var ya, vuku bulması gerekir. Evet. Mesela benim tam isteğim var, tam da kudretim var. Kadir olunan şey ne? Bu sandalye. Hani kaldırılmasıyla alakalı bu sandalyeye ne ismi veriyoruz? Kadir olunan şey değil mi? Evet. Ama o kalkmıyorsa o sandalye buna rağmen, bütün isteğime rağmen ve kudretime rağmen ya kudretimde bir eksiklik var ya isteğimde bir eksiklik var. Kudrete gelince Allah subhanehu ve teala çekemeyeceğin yükü yüklemeyeceğine göre, çekemeyeceğin yükü, yükü yükten dolayı yani sana yükten dolayı bir amel işlemiyorsan zaten ona amel etmedin denmez. Orada sen mazur olursun. Ama amel etme kudretin olduğu halde tam bir kudretin olduğu halde yapmıyorsan işte bu ne, neye delalet? İsteksizliğine delalet. Bu isteksiz iradenin zayıflığına delalet. Bu iradenin zayıflığı sonucu bir amel terk eder kişi. Terk ettiği amele göre ne yapar bu insan? Hükmü alır. Tamam. Eğer kalpte Allah ve Resulünün sevgisi varsa, emirlerini tasdik etmek varsa, nehilerini, vaad ettiklerini, tehdit ettiklerini tasdik etmek varsa, böyle bir kişinin bütün bunlarla beraber, Allah'a mutlak olarak secde etmekten imtina etmesi ahi imkansızdır. Mesela bir insan dersin ki ya namaz kıl. Tamam farzdır. Kılmaz bir insan. Veya oruç tut, tutmaz. Ama bak buna mutlak terk etti denmez. Şu manada mutlak terk etti denmez. O adamın fiili babında söylemiyorum. Yani ne babda söylüyorum bunu. Düşün ki adama diyorsun ki bak eğer namaz kılmazsan... Sen kadıya şikayet edileceksin ve öldürüleceksin. Ve adam öldürüleceğinden emin. Buna rağmen etmiyorsa bu imanda ha kalbinde iman olmadığına delalettir. Anladın mı ahire? Evet. Selefin mezhebi budur ahire. Her kim zahiri amelleri mutlak olarak terk ederse bu insan kafirdir. Bak mutlak olarak. Yani düşün ki bir insan o yüzden zahiri ameller imanın nedendir? Sıhhat şartındandır. Bir insan zahiri amelleri Külli terk ederse bu insan kafirdir. Ha böyle bir insan bulunur mu? Bizim mevzumuz değil bu. Anladın mı? Veya böyle bir insanı arayalım tekfir edelim bizim mevzumuz değil. Adam itikadında kaza etmek vardır. Akşam gidiyordur bütün namazlarını kaza ediyordur. Biz onu bilemeyiz. Onu kadı araştırır, vurur bir hüküme varır. Onu tekfir eder veya etmez. Bu hadi mevzudur bizim işimiz değil. Hükmü biz burada beyan ediyoruz. Anladın mı? O hükmü de biz muayenlere indiremeyiz. Cehalet zaten tekfir mevzusunda almış başını gidiyor. Anladın mı? İnsanlar daha imanı, imanı anlayamayan insanlar üç nasla beş nasla tek çöpçüğü tekfir ediyor. İmanı anlamayan insanlar üç nasla beş nasla bütün herkesi İslam'a sopuyor. Anladın mı? Bunların hepsi müşkilat yani. Bunların hepsi şelefin fehminden, alimlerimizden uzak olmaktan kaynaklanıyor. O yüzden her kim zahir amellerini mutlak olarak terk ederse bu insan kafirdir. Ama cüzlerini terk ederse cüzeye göre ne yapar? değer kazanır. Mesela bu selefin mezhe mezhebidir. Mesela Harb Rahim Allah. İshak İbni Rahavey'den mesela naklettiği gibi ne diyor? Diyor ki mesela mürciyenin şöyle aşırı sözleri vardır diyor İshak. Diyorlar ki bunlar bu mürciyeler. Bunu şimdi İshak söylüyor. Diyor ki mürciyelerin aşırı sözleri vardır. Bu mürciyeler diyorlar ki diyor her kim farz namazları Ramazan orucunu dikkat et zekatı haccı ve diğer bütün farzları Onları inkar etmeden sadece terk ederse onları tekfir etmeyiz. Onun işi Allah'a kalmıştır. Çünkü o bunları ikrar ediyor. İşte böyle bir söz mürciyelerin görüşüdür diyor. Anladın mı? İshak? Bak şimdi İshak e, İbn-i Rahimullah. Allah ona rahmet etsin. Bak ne diyor. Diyor ki şimdi diyor ki mürciyelerin şöyle aşırı sözleri vardır. Ne diyorlarmış bu mürciyeler? Her kim farz namazları olsun. Sonra namaza, Ramazan orucunu, zekatı, haccı ve diğer bütün farzları. Onları inkar etmeden sadece terk etse o insanları tekfir etmeyiz diyorlar mürciye. Yani bu insan kafir olmaz diyorlar. Onun işi Allah'a kalmıştır diyorlar bu mürciyeler. Çünkü bu kişiler nasıl olsa bu amelleri inkar etmiyorlar. Sadece yapmamakla yeteniyorlar. Mürciyeler böyle diyor. Bunun üzerine ne diyor biliyor musun? İshak. İşte bunların mürciye olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Hı. Anladın mı? Bak bu selefi mezhebi. Zahiri ameller imanın sıhhat şartındandır. Zahir amellerin yokluğu, imanlı kişiyi imandan çıkarır, kafir eder. Hüküm babından söylüyoruz her zaman. Tamam mı? Mesela bunu işte Fethül Bari'de İbn-i Receb Rahimullah zikreder bunu. Anladın mı? Bu nakli söyler. Mesela. Bunlar maruf. Buna benzer onlarca söz var seleften. Yani bu selef arasında ehli i sünnette icmadır. Bunda hiçbir şüphe yok. Bunun aksi mürciyelikten etkilenmiş bir sözdür. Bunun aksini söylemek. İşte, işte bütün bunlardan İbn-i de dediği gibi bütün bunlardan yani Hanbeli, Maliki, Şafi fukahalarının, bak dikkat et Hanbeli, Maliki, Şafi fukahalarının müteahillerinin yani sonradan gelenlerinin bazılarının galatı ort ortaya çıkıyor. Bütün bu söylediklerimizden hataları ortaya çıkıyor. Bunlar diyorlar ki ahi, bunlar öyle bir faraza bir şey söylüyorlar ki vuku bulması imkansız subhanallah. Diyorlar ki bunlar mesela diyorlar ki vücubiyetini ikrar etmekle birlikte mutlak olarak namaz kılmayan bir kişi üç kere tövbe ettirilir. Buna rağmen kılmazsa öldürülür diyorlar. Ancak kafir olarak mı öldürülür yoksa fasık olarak mı öldürülür? İki görüş vardır diyorlar. Bu galattır büyük bir hata. Bir insan bütün zorlamalara rağmen kadının uyarısına rağmen bu insanın namaz kılmaması kendisinin öldürüleceği söylendiği halde namaz kılmaması bir insanın tamam mı namaz kılmaması o insan, o insanın kafir olduğunu gösterir kalbinde iman olmadığını gösterir. Yani düşün ki nasıl olacak ki şöyle bir mümin tamam bir mümin düşün ki e, üşengeçlikten dolayı yani bir insan düşün ki üşengeçlikten dolayı namaz kılmıyor. Hadi bunda bak, bunda selef arasında dedik ihtilaf var. Ama düşün ki böyle bir kimseyi bütün uyarılara rağmen, zorlamalara rağmen seni öldüreceğiz buna rağmen kılmıyor. Demek ki bu mümin değil. İslam kalbinde iman yok. İnanmıyor ki öldürülmeyi dahi ne yapıyor ahi? Bu göze alıyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, bu müteahhir bazı Hanbeliler, Malikiler ve Şafi'lerin bu konudaki Galatı ortada ahi. Şeyhül İslam'ın da dediği gibi. Bunlar diyor ki 3 kere tövbe ettirilir. Zorlanır seni öldüreceğiz vesaire. Sonra 3 kere tövbe ettirilir vesaire. Ee, eğer hala buna rağmen kılmıyorsa bu insan öldürülür. Tamam buraya kadar bir şey yok ama işgal neresi? Diyorlar ki kafir olarak mı öldürülür yoksa fasık olarak mı öldürülür? Şimdi mesela diyelim ki zina yapan öldürülmez mi? Öldürüm. Evli birisinin he, öldürülür. Ee, kafir olarak mı öldürülür fasık olarak mı öldürülür? Fasık olarak öldürülür değil mi? imandan çıkmaz zina yapan Ha Bu konuyu da tartışmaya ediyorlar. Diyorlar ki fasık olarak mı öldürülür, kafir olarak mı öldürülür? Şüphesiz ki bu insan kafir olarak öldürülür. Kafir hüküme Yani kefenlenmez. Atabilir Namazı kılınmaz. E i̇şte leşi kokmasın diye pis bir çukura atılır. Bu hükümle alakalı bizim söylediklerimiz. Tamam Hı. O yüzden bu iki görüş mü, mütekaddim selefte yok. Mütaakhir bazı mezhep eee ve tabi olan bazı müteahhir imamların söyledikleri şeylerdir bunlar. Selefte böyle bir söz yok. Mütekaddimlerde böyle bir söz yok. Böyle bir insan mutlak olarak nedir? Kafirdir. Tamam. Halbuki bu şey yani bunların söyledikleri bu müteahhirlerin şerat ve imamların hakkında galat bir şeydir. Yani. Çünkü böyle bir kimsenin kalbinde iman olması ne? imkansız imkansız? Şeyhülislam da bunlardan bahseder. Fetavaya bakabilirsiniz. mesela. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren selefin imanla alakalı tavsilli delillerine ilk defa başlamış olacağız. Çünkü 13 ders boyunca hep usuller verdik anlattık. Önümüzdeki şey derslerden itibaren de yine usuller kaydeler anlatacağız ama tavsili olarak artık bundan sonra selefin delillerini serdedeceğiz. Rabbim nasip ederse. هَذَا بَاللّٰهُ عَلَمْ وَصَلُ اللّٰهُ عَلَى نَب۪ينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَيْهِ صَحْبِ